Tekno Seyir'in Haftalık Gündem Değerlendirme Podcast'ine hoş geldiniz. Mart ayının ilk haftasındaki gelişmeleri sizler için değerlendireceğiz. Ben Özkan Erden, yanımda ise Levent Pekcan var. Levent abi hoş geldin. Ee, hoş bulduk Özkan. Mart ayının ilk haftası hareketli başladı. Ne diyorsun? Evet, e, hem teknolojik olarak hareketli, bizim için ekstra da hareketli çünkü Tekno Seyir'in de ilk haftası. Evet, aynen öyle. Onu da konuşacağız. İstersen ben neler oldu bir başlık olarak özellikleyim. Tabii, diyeyim. tabii. ...iPad 2 duyuruldu. Steve Jobs... Evet. ...halen ayakta... ...Sumo evet. yaptı. <gülüyor> Arkasından ilginç gelişmeler oldu. Samsung'un iPad 2 ile ilgili... ...rekabeti için eksikliklerimiz var. Bunları gidermemiz lazım mesajını verdi. Evet. Ee, Google tarafında 150 bin... ...bozuk hesap diyelim. Ve bunların 4 gün boyunca düzeltilememesi... Kab ...bazı kullanıcıların kabusu oldu. Aynen öyle oldu. Crisis 2 ön siparişte demosu çıktı bunu değerlendireceğiz. Evet. Ee, en büyük olaylardan bir tanesi Blogspot'un Dişi tarafından mahkeme kararıyla engellenmesi. Ye yerli gündemin e, tam ortasındaki konu. Evet ve Elci ile Sony arasında bir dava var ve PS3 evet. satışını durdurdu. Avrupa Avrupa gibi. gündemi. <gülüyor> evet ve Tekno'sunun ilk haftası. Evet, iPad 2 evet. ile başlayalım. Evet. Steve Jobs sunumu yaptı. Herkesin merakla beklediği bir tablet sunumuydu bu. Evet. Ee, senin görüşlerin neler? Aslında ıskan hani ilginç olan şu bir kısım e, hani iPad 2'yi merakla bekliyordu fakat bir kısım hani kullanıcı sektör analisti uzmansa bu sunumu Steve Jobs'ın kendisi mi yapacak onu bekliyordu. Çünkü hani her ne kadar hoş olmayan bir konu olsa da Steve Jobs hasta ve hatta geçen haftalarda işte hani artık son haftaları şeklinde dile getirildi. Fakat Steve Jobs Aslanlar gibi yaptı sunumunu. Hani biraz belliydi hani rahatsız olduğu zayıflığından. Ama hani Steve Jobs ayakta. Evet. Bu çok önemli bir parametre. Evet. Ben Ay de biraz ama yani... çok heyecan yaratmadı sanki teknik. Sen nasıl düşünüyorsun? Şimdi teknik olarak ilginç bir sunum oldu açıkçası. Ee, onunla ilgili birkaç not aldım. Şimdi e, bir kere şunu gördük. Apple'ın çıkartacağı herhangi bir ürünü son güne kadar kesinlikle hakkında söylentilere inanmamak lazım. Bu çok net. Bunu görmüş olduk. Şimdi iPad 2 beklentileri çok yüksek tutturdu daha öncesinde evet. de kullanıcılar gözünde. Fakat çıkan özelliklere bakınca neler var? Bir kere çok ince. 8.8 milimetre gibi iPhone 4'ten deyince ilk iPad 13.4 milimetreydi. Mm hmm. Bu incelik konusu Steve Jobs'ın Sunumda inanılmaz üzerine gittiği bir unsurdu özellikle. Evet. Ağırlığı ise 600 gram civarında. Bir önceki göre baya 80 gram azalmış. Evet. Ee, neler var yine? Donanım tarafında ciddi güncellemeler var. Çift çekirdekli işlemciye geçiş var. Evet. Ee, A5. A5 işlemcisi ve Apple'ın iddiası şu. E, 9 kat daha fazla grafik performansı sunuyoruz. Evet. Çok, çok büyük bir iddia. Çok büyük bir iddia. Buna rağmen pil ömrü ise aynı. 10 saat. Aynı var. Bir, Evet. Şimdi neler var? HDMI çıkış var Eksa'dan. Ee, ekranda gördüğümüzü birebir e, Full HD televizyonlarda monitörler oynatabiliyoruz. Evet. Aynı zamanda şarj edebiliyoruz. Temel olarak baktığımızda şeyler bunlar. USB, USB yine yok ama. USB yok. <gülüyor> Aslında Apple o alt tarafının iki çıkışından belirli adaptörlerle bu işi halledebilir. Ee, yani. Halledebilecek mi göreceğiz. Fiyatlar aynı kaldı. Ee, ilk nesil iPad'le 11 Mart'ta ilk olarak ABD'de satışa çıkacak. Daha sonra hmm. 25 Mart'ta birçok Avrupa ülkesinde satışa giriyor. Türkiye bu listede henüz yok. Yok. Ee, enteresan birkaç şey daha var. Onları da paylaşım istersen. Tabii. Apple aksesuar tarafındaki açığı görmüş olmalı ki özel bir kılıf tasarlamış. Hmm. Ve bunu normal kılıfı 39 dolara, deri olanı 69 dolara satıyor. Şekilden şekile giren bir kılıf. E, Anladım, ilginç. Twitter'daki kullanıcıların e, mesajlarını takip ettiğimiz kadarıyla insanlar bunu da beğenmiş. Yani ah ne güzel kılıf olmuş diye. E, bugün mesela bir Apple mağazasına gittiğimizde aslında çok fazla şey var. Kılıf çeşidi var. Evet. çeşit. Belli ki Apple oradan da biraz pasta kapmaya çalışacak. Eee... Eldeki stoklar ne olacak? Şu anda hani e, açıkçası satılık iPad ilanından ortalık geçirmez oldu. İnanılmaz inanılmaz. Ee, Şimdi şöyle bir şey oldu. Stok da var mağazalarda. E, iPad'in fiyatını normal Apple sitesine girdiğimiz zaman e, 100 dolar düşürdüğünü görüyoruz. Hmm. Fakat Türkiye'de bu yansır mı? Son kullanıcı tarafından mümkün değil. Neler olmuş yurt dışında? Mesela ikinci el fiyatları e, ikinci el alışveriş sürkülasyonu inanılmaz artmış. Doğru. Ee, o kadar fazla ki bir günde e, 1 milyon dolarlık bir e, ikinci el hacim oluşmuş birkaç sitede. Çok <gülüyor> ciddi bir hacim. Bu da şunu gösteriyor aslında. iPad 2'yi bekleyen ve almak isteyen demek ki bayağı ciddi kullanıcı var. Tabi. iPad sahiplerinin hepsi galiba değiştirecek. Ee, evet. iPad sahibi olamayanlar da bu ikinci ellerden yararlanacak herhalde. Evet. Bu arada sunumda dikkatim bir şey daha çekti benim. Ee, Steve Jobs'ın yine ...üstünü durduğu konulardan bir tanesi yazılımdı. iMovie ve GarageBand... E, ...tablete geldi. Ve iMovie evet. ciddi olarak... E, ...temel seviyede de olsa... ...videoları editleme özelliği sunuyor. Güzel. Yani bunun anlamı şu. E, tabletler... ...belli ki gözünü notebookların yerine dikmiş durumda. Bu yazılım desteği arttıkça... ...oradaki kullanım alanı oldukça genişleyecek. Birazcık da Özkan ben şunu düşündüm. Şimdi tabletleri de şimdiye kadar hep klavyeleri ve fareleri olmadığı için tüketme aracı olarak değerlendirdik. Hani başkaları medya üretir, içerik üretir. Tablet kullanıcısı bunu kullanır, tüketir. Ee, ama bir şey üretemez. Hani bir mesaj bile yazamaz. Evet. O klavyesiz cihazında gibi gördük. Ama galiba tabletler de üretkenliğe geçiyor evet. bu, bu tür uygulamalarla. Aynen öyle. Apple o tarafa biraz daha bastıracak gibi özel alanlarda aslında zaten çok kullanılıyordu iPad. Evet. Örneğin işte röntgen filmini çevirirken ya da saha elemanlarında e, saha notları alması gereken elemanlar için bu tür ürünler kullanılabiliyordu. İki mantıklı ürünler. Tabii. Tabletler. E, o tarafta biraz aslında önümüzdeki dönemde yazılım savaşı göreceğiz. Yani donanımlar herkesin aynı. Özel Doğru. Özel sunabiliyorlar. E, i̇ncelik işte ona rakip incelikli ürün çıkartabilirsin ama yazılım tarafında esas rekabet göreceğiz. Bakalım neler olacak? E, i̇şin ilginç tarafı da şu. Samsung e, iPad 2 tanıtıldıktan birkaç gün sonra üst düzey yöneticilerden bir tanesi Lee Dong-jo. E, yetersiz olduğunuz noktalar var. İyileştirmeliyiz <gülüyor> demiş. Çok Burada ilginç. Çok, çok ilginç. E, hatta bu konuda da şeyi söylüyor. İnceliği gösteriyor. Biz daha kalınız ona göre diyor. Daha da inceltmemiz lazım. Çok ilginç. Ve e... bir firmanın hani ilk ağzdan bir hani yetersizliğini kabul etmesi rakibi karşısında. çünkü Samsung bir yandan da tablet alanında hırslı bir rakip. Kesinlikle. Yani devamlı ürün geliştiriyor, hırslı bir rakip. Hani onların kendi ağzıyla ya böyle bir bizim biraz daha yol almamız lazım demesi müthiş geliyor bana. Aynen öyle ki Galaxy Tab da geçen ay duyuruldu. Yani Şubat ayı içerisinde duyuruldu. Galaxy Tab 10.1. Ee, acaba diyorum. Ee, Samsung'un üst düzey yöneticisi Nokia'nın yine geçtiğimiz ay yaptığı ya bizim hatalarımız oldu demecinden mi destek aldı? Firmalarda yeni bir trend mi başladı acaba? Dürüst yani, şeyi, açık sözlülük trendi. Evet. Belki de. Bir diğer nokta da Samsung rekabet edemeyeceği noktalardan bir tanesi olarak da fiyatı göstermiş. Hmm. Ki burada %100 haklı. Neden dersen bugün e, çok net bir şekilde kontratsız bir şekilde Galaxy Tab aldığın zaman iPad'den çok daha pahalı. Doğru. Doğru. Bu çok aslında büyük bir az avantaj. Aslında şuna bakarsan Samsung e, hani kendi fabrikalarında işte işlemci, yarı iletken, bellek e, ve LCD ekran üreten bir firma. Hani Apple bunların hepsini satın alıp yaptırtıyor. Evet. Ee, yani ham maliyet olarak Samsung her zaman bir avantaj sahibi olacaktır. Ama bu e, şebeke e, cep telefonu şebekesi firmaları ile olan ilişki ve anlaşmalar açısından Apple'ın belli ki bir avantajı var. Kesinlikle. Ee, ve o şeye de o yapılmış güçlü anlaşmalarla kurulmuş kaleye Samsung'u yaklaştırtmıyorlar galiba. A aynen öyle. Aynen öyle. Bakalım göreceğiz neler olacak. Ee, Steve Jobs çünkü sunumda çok fazla 2011 yılı bizim kopyalarımızın çok olacağı bir yıl olarak nitelendiriyor. Evet. O da ilginç. Ve marka verdi birebir. Samsung, Motorola gibi bir sürü markayı. İşte, Steve Jobs tabii böyle büyük markaları muhatap almıştır. Bir de yüzlerce, binlerce markasız var. Hani Çin pazarında ufak üreticilerin ürettiği evet. e, sonsuz miktarda tablet var. Hani Her boyutta, her özellikte. ...onlar da girecek piyasaya. Ee, küçük markalar... ...etiket yapıştırıp... ...üzerlerine bunların... ...kendi logolarını yapıştırıp sürecekler. Bakalım ne olacak? olacak? Şey olmasın da... E, ...netbook çöplüğü olmuştu geçtiğimiz Çöp, evet, evet, çöplük olmasın. E, birazcık hani... E, ...açıkçası şu var... E, ...iPad'i gören kullanıcının... E, ...bu Çin kaynaklı... ...isimsiz, ucuz çok ucuz hem de kopyalarla tatmin olması biraz güç. Ülkülüm. Çünkü ekran kalitesi uçurum. Ha bir, bir, bir hani biliyorsun bir de Android 3 var beklediğimiz. <gülüyor> evet. Hani biraz onu orada bir umut var. Hani Android 3 çünkü tabletlere göre işte şekillendiriliyor deniyor. Evet. Bakalım hani bu Apple dışındaki tabletlere bir can mı katacak? Güzel özellikler mi katacak? Hani bir satı, satılabilmeleri için bir umutları o. Bakalım. Bakalım. Evet. Ama 2011'de e, galiba 2011 sonunda çoğumuz bir tablet sahibi olacağız galiba. Öyle gözüküyor. Öyle gözüküyor. Evet. Bize zaten herhalde bu tablet konusunu çok değerlendireceğiz. Hem podcastlerde hem de TeknoSevirdeki çektiğimiz videolarda. Öyle. Kaçış yok. Kaçış yok. Özkan, e, şu var. Netbook pazarının önemli bir kısmının tablete kayacağı firmalar tarafından öngörülüyor. Yani ve mesela Asus falan hazırlığını yapmış. Evet bunu artık kendini hazırlamış bu değişime. Dolayısıyla biz daha çok tablet konuşuruz. Kesinlikle öyle. dediğin Kesinlikle gibi. gibi. Kesinlikle öyle. İkinci konuya geçelim Levent abi. Tabi. E, Gmail'in soğuk bin <gülüyor> <Güzel>. hesabı. <gülüyor> evet korkunç ve hala <gülüyor> ıskan sorun %100 çözülmüş değil. Evet. Aynen öyle. Şu anda ben şu anda Apple'ın bir sunduğu servislerin ...sağlık durumunu gösteren bir ekranı var. App Status Dashboard evet. diye. Hala e, Google Mail servisleri yanında ünlem işareti var. E, çok şaşırtıcı. Çünkü biz Gmail'i... Geçmişte de ufak tefek aksamalar oldu ama... ...biz Gmail'i <gülüyor> yıkılmaz bir duvar bilirdik. Evet. Hatta hani, e, kullanıcıların ufak tefek yedeklerini... Gmail üzerinden yapabileceklerini izleyicilerimize söyledik bir iki programda yayınlanacak bazı bölümlerimizde. Evet. Bir anda tabii e, ciddi miktarda kullanıcı için <gülüyor> in e, posta kutularını boş bulmak bir e, soğukluş etkisi. Evet. Şimdi orada ben bir deneyimimi anlatmak istiyorum aslında tabii Google ki. Apps ile ilgili. Google Apps bir uygulama paketi, biliyorsun sen de kullanıyorsun bildiğin evet, kadarıyla. E-posta evet. e hizmetini servisine. ...onun üzerine kaydırabiliyorsun. Yani evet. Tekno Seyir alan adının... ...e-post yönetimini Google Apps üstlenebiliyor. <gülüyor> Biz PC Labs'da... ...bunu Google Apps'i kullandık. Fakat bir gün... ...ben sunucuya girmeye çalıştığımda... ...yönetici hesabımla... ...geçici sunucu hatası demeye başladı. Çok önemsemedim. Hmm. Bir gün sonra düzeldi. İki gün sonra tekrar hatayı verdi. Tekrar düzeldi. Sonra... ...hotayı sürekli vermeye başladı. Hmm. Ve ben e-postlarım <gülüyor> erişemiyorum. <gülüyor> Neyse ki ben popüç erişimini açmıştım. Bilgisayarıma Thunderbird'u kurup e-postları e yedeğine aldım. İşin evet. e ilginç tarafı diğer kullanıcılar e-post hesaplarına doğrudan erişebiliyorlardı. Evet. E, ve bu sorun 3-4 ay düş e, sürdü. E, Google'da yaptığım aramalarda herhangi bir şekilde net bir cevap yok. Çünkü orası da biraz bilgi çöplüğü olmuş durumda. Evet. Google'ın evet. yardım forumları. Evet Eski yeni bilgi karışmış durumda. Kesinlikle hiçbir yardım ulaşamadım. En son kendime e, çok böyle umutsuz bir şekilde bir tane yetkiliye Google'dan mail attım. Sağ olsun yardımcı oldular. Hı. Yardımcı olaram nasıl yardımcı oldular? Sorunu düzeltemediler. Hesabı silmek zorunda kaldık. O felaket. Ve ben tekrar alan adını tekrar yaratmak zorunda kaldım. Şimdi bu çok ciddi bir sorun bir sistem hatası için. Evet. <gülüyor> <Kesinlikle. Hayret. Hayret. gülüyor> hani e, felaket acaba Gmail tabii kaç milyon kullanıcısı var bilemiyorum ama hani çok milyon olduğu malum. Acaba hani altyapı mı çatırdamaya başladı? Ki genelde Google'ın böyle sorunları olmaz ama. Evet, şimdi o konuya da değineceğim aslında ben. Ee, bu Google App sorunu nasıl yaşamazdım diye düşünüyorum bir taraftan. Şu aklıma geliyor, yani eğer ben bir kullanıcı daha yaratıp ona da yönetici hesabı verseydim, hmm. onunla belki yönetici olarak erişip, ...kendim bir şeyler yapabilirdim. Çünkü yönetici olarak giremediğim için hiçbir ayar yapamıyordum. Evet. O da bir çözüm evet. olabilirdi. Ee, bu son güncel 150 bin Gmail hesabının kayıp olması döneminde, daha sonra zarar görmesi döneminde... ...benim aklıma şu soru geldi. Bu Cloud Computing dediğimiz olay... ...acaba gerçekten güvenilir değil mi? Çünkü Gmail'deki tüm hesaplar bizim Cloud Computing dediğimiz... ...buraktaki yüzlerce, binlerce hatta belki yüz binlerce bilgisayar üzerinde tutuluyor. Aynen öyle. Ee, şimdi Google bu hasardan sonra şunu söylemiş. Bunu resmi blogunda söylüyor. Hmm. Biz bu bilgileri getirmek için çevrim dışı teyp yedeklere başvuracağız diyor. Evet çok ilgin bir şekilde oradaki o bir ifadesini görmek beni e, geçmişe götürdü ama hani iyi anılarla değil tabii. Çünkü <gülüyor> evet. o yedeklemek e, bantları genelde e, hastalıktır bir <gülüyor> sistem yöneticisi için. Saç baş yoldur demek ki hala TP yere kalınıyor. Evet, cloud computing tarafındaki soru şartları hani %100 güvenilir değildir. E, olayı bir kere daha karşımıza yani, çıkıyor. Yani yani şey çok ilginç. Hani Google'ın kendi özür açıklamasında diyor ki biz diyor hani sizin bilginizi birbirinden ayrı bilgi merkezlerinde ve birden çok kopya olarak tutuyoruz ama diyor yine işte bazı yazılım hatası nedeniyle böyle şeyler olabiliyor. Evet. evet. Ama tabi bizim tüylerimizi de kendi eden bir ifade bu. Çünkü senin dediğin gibi bir yandan bize diyorlar ki ya bırakın bilgisayarınıza uygulama yüklemeyi, disklerinize veri depolamayı bulutu kullanın. Evet. İşte uygulamalar buluttan çalışsın. Verilerinizin hepsi online olsun. İyi güzel de Böyle e, felaketlerle karşılaşacaksak hani kimse harbini sinir bırakmaz. <gülüyor> tabii tabii tabii yani e, düşünsene yani Gmail hepimizin hayatında önemli bir yer tutuyor. Şöyle ki Gmail kullanmadığı halde yani mail hesabı işte Mehmet.com olduğu halde aslında postalarını Gmail'e yönlendirip de oradan yöneten kullanıcılar var. Evet. O yüzden hani girip de posta kutusunu gelen kutusunu boş görmek ben yaşamadım ama ne, ne büyük bir şok olduğunu tahmin ediyorum. Dinleyicilerimizden yaşayanlar varsa geçmiş olsun diyelim. İnşallah tekrarlanmaz. Aynen, aynen. Deneyimlerini de duymak isteriz teknoseyirde eğer bu durumu yaşayan ve eee de işte adım adım takip eden dinleyicilerimiz varsa bize ulaşsınlar, anlatsınlar neler oldu. Evet, evet, aynen. Kaç saat içinde sorun giderildi? Bize bildirsinler lütfen. Bu arada ben şunu da not olarak söyleyeyim. Ben e, aynı zamanda Gmail'in normal hesaplarından paralı üyesiyim. Yani evet. 25 GB'lık bir pakete sahibim. Evet. Orada teknik sorun yaşadığımda bir muhatap yok yani. Onu da çok, onu da belirteyim. Hani da bazı inginç. kullanıcılar şunu söylüyor. Ya bu hizmet zaten ücretsiz. Olur böyle şeyler. Ama... Bahşiş atın dişine bakılmaz diye bir sözümüz var. <gülüyor> ee, e, hani e, bedava arada da gidebilir. Ama öyle değil işte. Ya ben paralı üyelik sahibim. Yani para ödüyorum senelik. Belli bir rakam. Hani çok da para değil gerçi ama e, ama orada da destek yok. Yani orada belirteyim. Tabii. Tabii. Oyun dünyasından bir gelişmemiz var. Lanet abi. Crisis 2 her ne kadar sızlık evet. olarak daha önce kopyala Yayılsız. düşmüş olsa da resmi demosu çıktı çıktı sonunda konsolda zaten vardı evet. Hani 15 günü geçti konsoldaki yayını hatta öfke yaratmıştı biz bunu teknoseyirde de dile getirdik Hani konsolda çıkıp da pc'de çıkmaması bir kırgınlık ve öfke yarattı neyse ki pc demosu da çıktı yalnız bildiğim kadarıyla multiplayer demo evet hani oyunun senaryosu falan hakkında bir bilgi yok Evet. Şu an için. Deneyen arkadaşlar da şunu söylüyor. Yani bu oyun aslında DirectX 11 olmasına rağmen DirectX 9 modunda çalıştığını belirtiyor evet. deneyenlerin bazıları. Evet. Bu resmi bir şey değil ama hani böyle bir durum var. Çok Özkan hani grafik teknolojisine meraklı Crysis 2'yi de hani oyun kısmıyla değil de teknoloji kısmıyla ilgilenen arkadaşlar. Ben şöyle bir ipucu vereyim. Crysis'te kullandığımız hani ...parametre verirsin ya oyunu çalıştıracak executable dosyanının yanına bazı e, parametreler eklersin, çözünürlüğü falan değiştirsin evet. o şekilde. Biz evet. benchmark'larda çok yaparız. O, o komutlar işe yarıyor. Ufak tefek hani tweak dediğimiz ince ayarlar yapabilirler. Ama sonuçta hani e, kısıtlı bir demo. Direkt 9'a kitlenmiş e, kısıtlı bir demo hala tam o teknoloji canavarlığını tatmin edecek durumda değil. Evet. Evet. Bu arada şeyde e, ön siparişe de geçti Crysis ki. Hmm. Türkiye'de. E, e, artık şey artık çıkmak üzere. Çünkü Fiyatı hani 80 lira. 80 lira. Birkaç yorum okudum. E, hani pahalı diyen var, ucuz diyen var. Ben şu bilgi vereyim. Steam'de bu oyun 60 dolar. Yani Türkiye fiyatından daha pahalı. Daha pahalı. Evet. Ama Tabii ki hani biraz daha güzel olsaydı belki fiyat. Evet ilk Crysis hatırlarsak e, doğru mu hatırlıyorum? Yanlışsam e, zaten 49.95 gibi fiyat mı hatırlıyorum acaba? 69 muydu yoksa? İlk 69 crisis. değildi galiba. Şimdi hani ben de çok hatırlamıyorum. İyice hani saçmalamış olmayalım dinleyicilere karşı ama bence 49'du gibi hatırlıyorum. <gülüyor> Türkçe çıktı. Hatta Türkiye'de. Bu sefer öyle bir bilgi var mı? Türkçe olması konusunda bir Türkçe, bilgi var mı? Ben... Türkçe yani mi? Türkçe değilim ben. Onu, ben de tam Güzel. şey değilim ama e, bakalım o konuda bilgi yok. Çünkü e, Sony... Pardon, pardon, tabii tabii. %100 Türkçe. %100 Aa, harika, harika. %100 Türkçe. Çünkü Sony e, hani şu Türkçe oyunlarda bir hata geçti. Profesyonel dublajla Killzone yakın evet. zamanda duyurulan falan. Hani bu saatten sonra da Türkçe yakışır. Evet. Güzel. Krizde beslerin... Türkçe'de zaten hani ikincisinin Türkçe olmaması biraz abes olurdu. Evet, evet. Güzel, güzel bir gelişme. Ee, Merakla bekliyorum. Oyunu... Evet, ben e, multiplayer demosunu konsol, konsolda denedim. E, memnun kaldım diyemeyeceğim. E, hataları olan, özellikle ses sisteminde hataları olan bir demoydu. E, şöyle ki, hani. ...online hani arenada diyelim işte... ...koşturuyorsun ve bir anda... ölü E meğer şeymiş... Yani ...arkandan adamın biri sana... ...makineleri tüfekle ateş ediyormuş... ...ama sen bunun sesini duymuyorsun. Hmm. Ee, bazı benim... daha Verdi'ye dile getirdim. Okuyucular da... ...onayladı ki abi ses sisteminde... ...bu hata kesinlikle var diye. Düzeltilecektir elbette. Zaten hani... ...bunun hem demo hem de beta olduğu... ...yazıyor şeyinde hani sunumunda. <gülüyor> evet. ee, dolayısıyla... ...tabii ki düzeltilecek... Ama belki biraz daha pişmesi lazımdı. Bakalım. Sonuçta Crysis 2 2011'in ses getirecek oyunlarından birisi. Merakla bekliyoruz. Evet. evet. Büyük olaya geçmeden evvel Blogspot'la Digiturk arasındaki olaya <gülüyor> evet. LG ile Sony arasındaki davaya bakalım. <gülüyor> evet, evet. Tam Türkiye'ye yansımayan <gülüyor> bir kavga sürüyor orada. Evet. LG Sony'i neyle suçluyor? Şununla suçluyor. Sen Blu-ray'in teknoloji patentlerini izinsiz kullanıyorsun diyor Sony'e. Evet. Ve bu yüzden satışı tedbir konuyor. Ee, hatta aslında şöyle... ...el bile konulabilir. Şöyle <gülüyor> Özkan, hani onların arasında bir dava var. Önce, ben biraz geçmişine baktım. Ee, önce Sony başlatmış. <gülüyor> Kavgayı Sony başlatmış. Sony, LG'nin cep telefonlarına itiraz ediyor. İşte bizim patentlerimiz e, kullanılıyor izinsiz diye. Sony öyle bir darbe vuruyor. LG hemen... Yani genelde bu sektörde mahkemeye mahkemeyle karşılık verilir ya. Evet. LG hemen karşı hata geçiyor. Bravia, Bravia serisi televizyonları PlayStation 3'ü şey yine patent ihlaliyle ihtali, evet. suçluyor. Fakat ilginçtir ki Avrupa'da Avrupa Birliği'nde LG bir hani böyle bir hani bu nihai bir karar değil de önleme kararı gibi bir şey aldırıyor işte. Evet. Bu ilginç. <gülüyor> bu ilginç şeyin Sony PlayStation 3'ün Avrupa'ya girişi 10 günlük süre için durdurulmuş. Evet. evet. Gelen mallar işte Hollanda'da gümrük depolarına aktarılıyormuş. Hani burada Hollanda niye Hollanda olduğunu da söyleyelim. Rotterdam dünyanın en büyük limanı yanlış hatırlamıyorsam ya da hani en büyük emeklenen limanı. Evet. Ve Avrupa'ya gelen mallar hep Hollanda Rotterdam üzerinden geliyor gemiyle gelen mallar. Evet. İşte şimdi de PlayStation 3'ler tutuluyormuş. Stoklarda birkaç haftalık PlayStation 3 varmış Avrupa'da. İşte bizim hatta okuyucular kendi aralarında hani espriler falan yaptılar işte Avrupa gençliği rahatsız falan diye. <gülüyor> çünkü bu 10 günlük sürenin hani bu bir önleme kararı ama uzayacağı tahmin ediliyor. Bakalım ne olacak? Sen sende ne gibi detaylar var? bahsetteki detayların aynısı ben merakla bekliyorum bakalım ne olacak diye ama muhtemelen bu şeyi Uzlaşma e, sağlanıyor. kesin bir arada bir anlaşma olacaktır öyle genelde bu büyük hani neler gördük Intel AMD kapışmaları Nvidia evet. Intel kapışmaları hani çok büyük hani keskin kılıçlar çekiliyor büyük sözler söyleniyor ama sonra kapalı o da, kapılar arkasında el sıkışılıyor anlaşılıyor Aynen, aynen. Burada öyle. da o burada da o olacaktır. İzleyeceğiz o olayı da. Listeyin Zaten... fiyatlarında artış yok değil mi? Yok yok. <gülüyor> <gülüyor> yani yok. Türkiye için yok. bir sıkıntı yok. Evet. E, haftanın en büyük olaylarından bir tanesi, Blockspot'un e, mahkeme kararıyla evet. engelleniyor olması. Arkasında Digiturk var. Neden e, böyle bir dava açılıyor? Sebebi de şu, bazı bloklarda kaçak lig tv yayınlarının yapılıyor olmasından dolayı hmm. onların stream olarak verilmesinden dolayı böyle bir dava açılıyor hmm. DigiDurk'ün açıklaması şu biz muhatap bulamıyoruz diyor Google bize başvuran yok diyor böyle bir arada hani ne oldu belli olmayan bir şey var mağdur olan evet. hakimler e, hiç Dinlerce belki blog. blogçuları da geç, geçtim aynı API üzerinden yayın yapan bir sürü Google servisi var doğru, Google doğru. Apps o da... bunlardan bir tanesi çeviri hizmeti var bunlar da nasibini e... alıyor Google Apps'in arayüzüne aylardır zaten erişilmiyor Türkiye'den evet. bu evet. IP yasağı yüzünden. Evet. Şimdi daha başka servisler de etkilendi. İşin ilginç tarafı zaten Dizi Türk'ün hani ilk yaptığı basına açıklamasında valla diğer servisler de etkilenecektir biliyoruz ama işte ne yapalım gibi bir ifade var. O ifade özellikle öfkelendirdi insanları. Evet. E, valla aslında şimdi zor bir durum. Çünkü Dizi Türk diyor ki kardeşim hani ihaleye girdim kazandım bu kadar para verdim ben bunu Yayınlatmam. Bir sürü de hani hak verilmiş, hani maçın yayınından şu kadar evet. saat boyunca kimse yayınlayamaz falan gibi. Bu haklarda Dijitürk'e verilmiş. Ve adam hakkını koruyacak. Evet. Ama bir yandan da işte tabii blogculara bakıyorsun. Adam diyor ki ya benim bir blogum vardı Hani ben ne Dijitürk bilirim, ne futbol bilirim. Hani orada yemek tarifleri yazıyordum. E benim sitem bir kapa? Yasaklandı. E evet. O da haklı? Yüzde evet. yüz haklı. ...öfkeli çığlıklar geliyor... ...organizasyonlar başlıyor... ...bazen birazcık tepkiler maksadını aşıyor... ...hani... ...her zaman genelde gerçi bu olur... Evet. ...yani öyle bir mesele ki... ...herkesin kendince haklı olduğu noktalar var... ...ha bir tek şu açıkçası... ...hani maçı tutup da orada bir blog açıp da... ...maçı yayınlayanın haklı olduğu bir nokta var mı bilmiyorum... ...çünkü şimdi bir de... ...şunu da biliyorsunuz... Kan, ...hani... Bu aynı zamanda ticari bir şey, ticari bir eylem. Yani bunu o maçı yayınlayanlar sadece işte Fenerbahçe sevenler bu maçtan ayrı kalmasın diye yayınlamıyor. Kendimizi kandırmayalım. Tabii. Para kazanıyorlar. Tabii. O rakamlar da birkaç rakam elimize geçti. Mesela bir derbi yayınlayarak bir e, site üzerinden o Heh. derbi boyunca Google reklamlarından 300 dolar civarında para kazananların olduğunu biliyoruz, duyuyoruz. Ha yani yani sonuçta hani hayrına değil. Evet ayrına değil. Ve blogcuların tepkilerini anlıyorum. Hani oldukça duygusal tepkileri var. Hani e, haklılar, haklılar. Hani e, bizim de sitemiz böyle bir uygulama yapılsa yıkarız ortalığı ama ya birazcık da kendi içlerindeki çürük elmaları da yıklama yolunda hani o konuda da bir şeyler söyleseler keşke. Evet. Ya şimdi şöyle de bir şey var. Burada aslında biraz da üstüne gidilmesi gereken taraf da e, Google. Şundan dolayı şimdi Mirgunca basın. NTV'de program yapan programcı. Programcılardan bir tanesi Twitter'ına şunu yazmış. Digi Türkiye giriyoruz, gidiyoruz. Kale duvar, içeri giremiyoruz Hı. yani adam bulamıyoruz. Google'a gidiyoruz, herkes satış ekibi. Evet, doğru. Yani şimdi Türkiye'deki Google ekibi tamamen satış ekibi hakikaten de. Yani Doğru, doğru. Bu işlerle ilgilenecek belki nasıl diyeyim, yasal konulara bakacak bir birimi yok Türkiye'de doğru, yerleşen doğru. öyle bir şey olsa direkt Zaten hani hepsi İstanbul'da. Hemen gidersin, ofisi ziyaret edersin. Kardeşim böyle bir durum var. Bunları nasıl çözeceğiz? Yani. Hemen aslında bulunabilir. Özkan hani galiba şu lazım. Hani burada hani biz hükümeti, bakanı falan çok sert eleştiriyoruz ama şunu da kabul etmek lazım. 70 milyonluk bir ülke söz konusu ve hani internete çok büyük, geç, interneti geç keşfetse de inanılmaz ilgiyle internete sarılmış bir ülke söz konusu. Devamlı bu tür sorunlar yaşanıyor. Google'ın da artık Türkiye'ye bir yasal ekip kurması, bir temsilci yani böyle konularda insanların ulaşacağı bir temsilci hani bir kişi olmaz da bir ekip e, kurulması yani evet. bir Türkiye masası olması lazım artık. Kesinlikle yani hani... en, en temel ihtiyaç yasal konularda. Yani evet. diğer evet. konu da şu Google'ın e, indeksleme mekanizmalarında mesela Türkçe dilinde o kadar iyi işlemiyor. Mesela film evet. diye bir şey yarattığınız zaman film... Sadece film kelimesi aratıyoruz. Evet. Alakasız alakasız siteler çıkıyor. Yani böyle bir ekibin olması Türkiye'de yani Türkiye pazarına bizim derdimizi dinleyen sadece yasal olarak değil. Ben arama motoruyla ilgili bazı geri bildirimler bir bilgi vermek istiyorum Google'a. Evet, Kime vereceğim evet. yok. Muhatap evet. yok. Satış ekibi. Evet. Gelir, bu... Google Apps satıyorlar yani. Doğru doğru bu konuda Google'ın kesinlikle bir e, Türkiye'de bir ekip oluşturması lazım ve hani sonuçta YouTube'da Google, işte Flickr'da Google, Blogspot'da evet. e, Google. Dolayısıyla hani bunların hepsinin sıkıntılarına bakacak bir yerel merci şart. E, hani şu ana kadar böyle hani biz deviz büyüyüz kimse de bize bir şey yapamaz tavrı izlediler ama yok artık bir adım atmaları lazım daha sonra hani bu hükümetin onlara bastırdığı şu vergi mergi konusu hani bunu zaten hani hallederler ama en basitinden şu tür olaylar için bir bir kapı lazım ya kapısında google yazan evet. tabelasında google yazan bir yer lazım evet aynen öyle Burada bir şeyden de bahsedeyim ben ee, mesela youtube'a girip diyelim ki bir maç oldu arkadan youtube'a girip o maçın gollerini izleyeceğiz ee, bulamıyorsunuz tıkır tıkır siliniyor videolar aslında yani. mekanizma var işli hani bir taraftan böyle gözüküyor YouTube için en azından. Öyle öyle ama hani nasıl işliyor e, o kısmının detaylarını bilmiyoruz evet. hani nasıl bir şey konuldu kunu, e, bilgi akışı aralarında evet. kuruldu e, ya Google'ın biraz daha hani ulaşılabilir olması bence de şart. E, senin dediğin gibi Türkiye'de varlar ama sadece satış ekibi olarak varlar. Bir bu konularda hani Türkiye sonuçta birçok Avrupa ülkesinin toplamından daha büyük bir nüfus ve bu nüfus internette cümleden. Yani öyle bir hareket yaratıyor ki internette öyle bir trafik yaratıyor. Yani, yani yani. Mesela YouTube kapalıydı, biz yurt dışından bazı videoları yani çoğu videoyu sorunsuz izliyorduk. YouTube evet. açıldıktan sonra videoları izleyemez hale geldik yurt dışındaki oyunculardan. Tabii tabii. Yani, Türkiye var. Türkiye internette var ve büyük bir oyuncu. Dolayısıyla hani artık Google'ın da hani ha bize özel muamele mi? Evet bize özel muamele lazım. Çünkü hani 70 milyonluk gücümüzün hatırına bize bir irtibat ofisi. Çünkü biz biraz da işte böyle interneti yeni keşfediyoruz. Yasal olarak düzenlemelerde sıkıntılarımız var. Birazcık Türk insanı, duygusal bir insan hani bize internette birisi senin kafan kendisi mahkemeye vermeye falan kalkıyoruz. İşte Google'dan o sayfayı sildirtmeye falan kalkıyoruz. Dolayısıyla hani bir yerel bir masa lazım. Bizimle ilgilenecek birileri lazım. İnşallah hadi bu hani şu andaki durum kötü. Hani blogların erişilebilir halde olmaması kötü. Ama hadi bakalım hani belki bu musibetler bir hayıra sebep olur da belki Google tarafından da pek sanmıyorum ama belki bir adımlar atılır. İnşallah bu site mulayları çünkü çok ciddi tetkileri arttırmaya başladı. Yani tabii ki, daha tabii nereye ki. kadar gidecek? Hani merak ediyoruz. Tabii ki. Çünkü çok hani güzel stiller de var. Hani şimdi bir yandan ben şöyle yorumlar da okudum. Hatta yani teknoloji yazarlarından şöyle yorumlar da okudum ya adam şeyle dalga geçiyor. Hani ya şimdi dürüst olalım blogların çoğunun yazarı da okuyucusu da aynı kişi. Evet. blogların takipçisi çoğu blogun çok düşük. Hani onlarla dalga geçmiş işte zaten kendiniz yazıyorsunuz kendiniz okuyorsunuz ne fark eder kapansa gibi diye ama ya hani öyle kafadan koparmamak lazım insanları da. Hani öldürmemek lazım. Evet. Ee, bırakalım hani bir şeyler yapsınlar da o sıra sonra gel. Okunuyor mu okunmuyor mu o da ayrı bir tartışma tabii, ama o sonradan tabii. gelsin. Tabi tabi aynen öyle. Ee... Alın. Haftaya bence gelişmeler olabilir bu konuda. Olacaktır. Evet. Her gün bir şeyler oluyor çünkü. Her gün bir, evet. birkaç gelişme oluyor. Takip ediyoruz. Ama çok da biz hani ileri geride konuşmak istemiyoruz açıkçası. Çünkü yasal bir süreç var ortada. Neler oluyor neler bitiyor. Hani bilmeden Öyle. herkes gibi şey yapmak istemiyoruz. Herkes çünkü televizyon karşısına çıkıp ya da işte klavye başına geçip bir şeyler yazıyor, zırvalıyor. Ben evet. şeye çok güldüm işte. Bir yani de... doğrusu yanlışı karışık. Bir tane gazeteci şey yazmış işte. Bu Mısır'daki olaylardan dolayı Blogspot engelleniyor falan gibi. <gülüyor> ha. Yani yani herkesin bir fiksi var. Ee, bir yandan hani blog yazarlığına baksan onlar da hani çok böyle e, vay anan vay dedirten şeyler söylüyorlar. Ee, belki şey işte maksadını aşıyor. Evet. Ee, dur bakalım. Yani artık tabii ki ya şu yasaklamalar artık çözülsün. Zannedersem Hani son olarak şunu belirtelim. Hani insanların şöyle bir talebi var. İstiyorlar ki... Hani şimdi tamamıyla uyduruyorum. İşte blogspot.com Levent blogunda bir kötülük varsa sadece bu adres yasaklansın istiyorlar. Evet. Ama işte hani şu anda çünkü devlet gidip blogspot.com'u yasaklıyor. Hatta IP numarasını yasaklıyor. Evet. Fakat galiba... Bazı teknik sıkıntılar var. Yani blogspot.com/levent/öskünü yasaklayamıyorlar galiba. Aynen öyle. Aynen öyle. Değil mi? Yani ee... öyle bir durumda tamamen hani komple bir filtreleme mekanizması, altyapı çok ciddi bir altyapı gerekiyor. O... yok yani hani ya IP bazı ya da DNS bazı şu anda yasaklama mümkün. Hmm. Ee, mahkemede neyse onu uyguluyor. Yani o tarafta da şey yok. Ee, mahkeme hani URL bazlı yasaklayın gibi şey de söyleyemiyor açıkçası. Aa. Elde olan teknik altyapı neyse o tür bir yasaklama şey. Adam ne varsa ne ne elden ne geliyorsa onu yapıyorlar. Yani burada Bakalım. burada bir temel çözüm noktası şu. Eee, subdomainlerin yasaklanması mümkün olabiliyor ee, ama temel nokta şu. İrtibat ofisi olacak ve gerçekten o kişiye doğrudan dava açmak. Yani nokta e, özkan.blogspot.com'un kişi bilgileri belli olacak. Gitsin, bana doğrudan davarsın, ben mahkemede hesabımı ben vereyim. Mesela. Atıyorum. Doğru. Doğru. Ee, böyle alakasız. Böyle olursa sorunların 100, çoğu çözülecek. Alakasız yüz bin kişi şeyini ödemesin, bedelini ödemesin, yani bir bir blog blog yüzünden, bir site yüzünden ödemesin. Kesinlikle Bakalım. Öyle. Hani Kesinlikle. böyle böyle düşe kalka öğreneceğiz şeyi, ee, bu işlerin nasıl yapılacağını evet. evet. Ama zaman alıyor. Ee, Seyir'in ilk haftasına geldik. İlk haftasını evet. bitirdik. Yani evet. Pazartesi açmıştık. Bugün Cumartesi podcast'i çektiğimiz anda. Evet. Ee, ne, ne diyorsun? Ee, açılışından sonra ne? Valla. hani ben mutluyum çünkü hani gelen yorumları görüyorsun. Bir kere şu çok sevindirici. Seyir'e yorum geliyor hani e, birçok hani bloğun mesela sorunu olduğunu görüyorsun. Yani yazar hani bu demin bahsettiğim yazarın yazıyorsunuz yazıyorsunuz da o kimse okumuyor diye dalga geçmesinin nedeni de bu. Çünkü yazılara yorum yok. E, teknoloji sitelerinde de var. Herhangi içerik sitelerinin hepsinde bu sorun var. Evet. E, şimdi şu anda bile tekno seyirde 30 35 yorum gelmiş yazı var. Tabii tabii. Bu çok tabii. güzel. Yani insanlar tamam bir e, hemen tepki verdi. Hemen ses verdi. Çok güzel. E, sektörün tepkisi güzel hani e, oldukça veya bekleniyormuş böyle bir şey evet, e, biz tahmin birleşme. ediyorduk e, teknin e, tahmin ediyorduk ama hani bu kadar susamış olduğunu sektöründe hani böyle bir yayına e, ummuyorduk <gülüyor> Ee, galiba daha çok çalışmamız gerekecek. Yani öyle bir gözüküyor ki hani bir süre sonra galiba izleyicilerimiz hani günde bir videoyla bile tatmin olmayacaklar gibi bir geliyor. <gülüyor> ben ben de öyle düşünüyorum. Ee... Teknoşehir'de bu arada ilginç ve güzel bir özellik var. Biz e, Twitter'da, Friendfeed'de ya da Blog olan düzgün e, teknoloji içeriği yazan yazarların hepsine indeksliyoruz ve evet. Teknoşehir'den doğrudan onlara link veriyoruz evet. yazdığı güncellemeleri. Evet. Böylece hani bir aslında bir işbirliği de yapıyoruz. Hani biz de çünkü onlara sadece onların içeriğini almıyoruz, link gönderiyoruz. Öyle ve teknoloji dünyası neler konuşuluyor bu şekilde de görmüş oluyoruz aslında. Evet, günü güne daha sonra zaten hani benim anladığım kadarıyla senin bazı hazırlıkların var. Evet. Trendler belirlenecek. Evet, aynen öyle. Hani haftanın belki ya da günlük bazda ne konuşuluyor, iptediki ne kadar konuşulduğu gibi. Valla yani e, Özkan biz Tekno Seyredin tanıtımlarında şunu söyledik hani çok fazla deneyimimiz var editör bazında ya da hani, partner yayınlar olarak çok fazla deneyimimiz var. Bunu süzdük de özünü ortaya koyduk dedik. E, dolayısıyla hani e, görüyoruz bu fark edildi daha güzel şeyler olacak Hani bizim şapkamızda daha şapkadan çıkartacağımız tavşanlar var daha okuyucularımızın önüne koymadığımız sunmadığımız izleyicilerimizin önüne koymadığımız şeyler var daha şaşıracaklar farklı mekanlarda çekimler olacak hani birazcık teaser yaparsak farklı mekanlarda çekimler olacak başka formatlar alın. hep şimdiye kadar izledikleri formatın dışında sohbet formatları olacak şu anda yaptığınız gibi sadece sesli podcastler olacak. Evet. Bence teknoloji izleyen kullanıcıları keyifli günler bekliyor. Evet, evet kesinlikle. Ben şahsen keyif alıyorum. Levent abi istersen ilk podcastimizi, resmi podcastimizi burada sorlandıralım. Evet, uzattık. Tabii şunu da belirtelim. Hani bugün bu ilk yayın denememiz, dolayısıyla hani mesela Murat yok, Emirhan yok. Onlar da olacak bu podcastlerde. Evet. Hatta misafirler olacak. Evet onu da e, haftaya başlıyoruz onlara. Evet. Benim sektörden evet. tanıdık tanıdık iş, misal, iş arkadaşlarımız. Evet, evet ve ama e, iz, dinleyicilerimizin hani okurlarımız da izleyicilerimiz oldular. Şu anda da dinleyicilerimiz haline geldiler. Tanıdıkları isimler olacak. Evet. Ben de, o, ben de o, o heyecanda bekliyorum. Aynen aynen aynen, aynen. bakalım. Bir podcast'ın daha sonuna geldik. Ee, önümüzdeki hafta sonu e, yeni podcast'imizde görüşmek üzere.